Evet arkadaşlar, şimdi ekolleri anlatıyor olacağız. Normalde ben e, tarzımı çok öğrenmiş olmalısınız, yani bütün tahtada anlatmayı seviyorum ama e, bu yıl 14 tane ekol konuşuyor olacağız. Dolayısıyla da bir tahtaya sığdırmak oldukça zor, tek tek tek tek anlatıp e, sonra bitirmiş olacağız. Dediğim gibi William Wundt'la başladı psikoloji tarihi. Dolayısıyla da ilk ortaya çıkan kuram da William Wundt'un kuramı yapısalcı kuramdı. Sonrasında Amerika'da, Avrupa'da, dünyanın pek çok yerinde ekoller kendini göstermiş oldu. Biz ilk hangi ekolle başlayalım? Yapısalcı ekolle başlayalım. Yapısalcı kuramın arkadaşlar diğer ismi, çok önemli değil ama yazalım, Structuralism. Peki kimler savunuyor yapısalcılığı? Temsilcileri kimler? Tabii ki William Wund ve Wund'un öğrencisi Titchener. Arkadaşlar, yapısalcılık yani yapıdan geliyor aslında. Bunlar struct zaten yapı demek. Dolayısıyla zihnin yapılarını ya da zihnin öğelerini incelediler. Şimdi hep söylüyorum zihnin öğeleri dediğimizde neyi anlıyoruz aslında baktığınızda? Tabii ki şunları anlamamız gerekiyor. Mesela bellek süreçleri, bilinç, duygular muhakeme yani duysal becerilerden bahsediyorum. Dolayısıyla da ne yaptı yapısalcı kuram zihnin öğelerini tek tek parçalayarak incelediler. Biz onlara diyoruz ki bu yüzden atomcu anlayış savunurlar. Şimdi bunu geçen videoları izlediyseniz mutlaka zaten biliyor olmalısınız. Şurada bir ek bilgi vereceğim size. Arkadaşlar kuramlar temelde iki türlüdür. Atomcu olanlar ve molar olanlar, atomcu olan kuramlar şöyle yaparlar. Parçalayarak inceler. Molar olanlar ise bütün halinde inceler. Şimdi bundan sonraki aşamalarda söyleyeceğim. Diyeceğim ki işte şu kuram atomcudur, bu molardır. Atomcu dediğimde anlayın ki parçalayarak inceliyorlar. Molar dediğimde anlayın ki bütün olarak bakıyorlar. Bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar e, yapısalcı kuran atomcu bir anlayışa sahip. E, Wundt ve Titchener ne yapmışlar? İnsanların zihinsel yapılarını işte bilinçtir, muhakemedir bunları ne yapmışlar? Tek tek incelemişler. Ve aynı zamanda şunu istemişler aslında. Zihnin ne olduğunu tanımlamak isterler. Bakın o yüzden o yüzden William Wundt yapısalcı kuramda şu soruyu sorar. Zihin nedir? Zihin nedir? Yani eğer ben insan zihninin ne olduğunu bilirsem ne olur? İnsan davranışlarına yön verebilirim diye düşünüyorlar. Dolayısıyla Tabi bu düşünce çok tartışılır mı? Kesinlikle tartışılır ama baktığınızda ilk ekol olduğu için psikolojide önemli. Kullandıkları bir yöntem var. İçe bakış yöntemi. İçe bakış yöntemi ne, nedir? Mesela burada bizim yönetmenimiz var. Etrabi Hanım. Ben etrabi ediyorum ki bir deney yaptık işte al şu topları şuradan fırlat. Diyorum ki topları atarken ne hissettin bana bunları söyle. Ya da aklından neler geçti bana bunları söyle. Yani şöyle düşünüyorlar içe bakış yöntemini kullanırsak eğer insanların zihinsel yapılarını tanımlamakta da daha kolay olur diye böyle bir varsayımları var. Ama içe bakış yöntemi subjektif bir yöntem olduğu için. Yani cevapları kişinin kendisinden aldığım için de beni hataya sürükleme ihtimali çok yüksektir. Haliyle arkadaşlar buradan soru hiç gelmedi onu söyleyeyim. Yani e, tutup yapısalcı kuramdan soru sordular mı? Hayır. Sorabilirler mi? Evet. Ama biz yani tabii ki bütün kuramları temel öğeleriyle bilmek zorundayız. Şöyle bir özetleyecek olursak yapısalcılar ne dediler? Zihni öğelerine ayırarak incelediler. Aynı zamanda bilinç ve bilinç süreçlerine odaklandılar. Bilinç ve bilinç süreçlerine odaklandılar, içe bakış yöntemini kullandılar deyip bitiriyoruz. Yapısalcı kuram 1879 yılında ortaya çıkmıştı. Yapısalcı kuramdan yaklaşık bir işte kaç oluyor? 10 yıl sonra falan yani 1900'lü yıllarda işlevselci kuram ortaya çıktı. Diğer ismiyle fonksiyonalizm. Sene kaç? 1900. Nerede? Amerika'da ortaya çıkan bir kuram arkadaşlar bu. Peki bu kuramcılar kimler? Kimler savunuyor? William James. Ve John Dewey. Biliyorsunuz John Dewey çok önemli bir eğitim bilimci. Baktığınızda e, Türkiye'ye de gelmiş, işte köy enstitülerini falan kurmuş bir adam. Bu çok dolu bir adam John Dewey. Haliyle de e, John Dewey'in kurduğu, bu Amerika'da kurduğu bu yaklaşım arkadaşlar dünyayı bir dönem etkilemiş. Peki ne diyorlar? Yapısalcı kurama karşılar diyorlar ki. Yapısalcı kuram zihnin ne olduğuyla ilgilendi. E, peki ne diyorlar bunlar? Zihnin ne olduğunu bilmek bize fayda sağlamaz. Önemli olan sordukları temel soru şudur. Zihin ne işe yarar? Eğer ben Zihnin ne işe yaradığını bilirsem, o zaman insan davranışlarına yön verebilirim diye düşünüyorlar ve cevapta veriyorlar diyorlar ki aslında zihnin fonksiyonu, zihnin fonksiyonu insanın çevreye uyumunu sağlamaktır. İnsanın çevreye uyumunu sağlamaktır diye düşünüyorlar. Bakın Amerika'yı hep söylüyorum Amerika pragmatik yapıya sahiptir. Dolayısıyla da işe yarayan için evet ama işe yaramıyorsa bir şey hayır. E bu adamlar diyorlar ki zihnin ne olduğunu bilirsek ne olacak ki? Yani ne, ne anlam ifade eder? Hiçbir anlam ifade etmiyor. Ama zihin ne işe yarar? Zihin insan yaşamına nasıl etki eder diye konuştuğumuz noktada zihnin bir anlamı olduğunu düşünüyorlar. Ve zaten zihnin işlevini de Çevreye uyum sağlamak olarak nitelendiriyorlar. Bu adamlar tabii Darwinci adamlar. Yani evrimci anlayışı savunan insanlar. Kullandıkları yöntem içe bakış ve bir miktarda gözlem tekniğini kullanıyorlar. Evet, işlevselci kuram da bitti. İşlevselcilikten soru geldi mi? Hayır, soru gelmedi işlevselcilikten. Ee, çok da beklemiyoruz zaten. Arkadaşlar, devam edeceğiz. Ben tarihsel sıralamayla gidiyorum. Hangi kuramdayız? Olgunlaşma kuramındayız. Tahtayı sileceğim. Üçüncü kuramımız Olgunlaşma kuramı. Olgunlaşma kuramı 1920 yılında ortaya çıkan bir kuram. Aynı zamanda KPSS 2012 sorusu olarak da karşımıza geliyor. Şimdi olgunlaşma kuramında kim savunuyor? Arnold Gesell. Arkadaşlar, bir önceki derste size şeyi anlattım ya. Dedim ya işte gelişimde tartışmalar var, kalıtımcılar var, işte çevreciler var falan filan. Arnold Gesell o kalıtımcılardan. Yani adam diyor ki İnsan davranışını etkileyen temel faktör kalıtımdır. Hatta Arnıt Gesell baya bir abartıp şöyle söylüyor. İnsanların düşünmesi, insanların hissetmesi. Bakın duygularımız değil mi hissetme? Aynı zamanda... Aramızdaki bireysel farklılıkların sebebi bunların hepsi arkadaşlar olgunlaşmadan ya da kalıtımdan kaynaklanmaktadır diye bir sal ortaya koyuyor. KPSS bunu 2012 yılında şöyle sordu. Hatta ben bunu derslerde 2012 senesinde Bursa'da anlattığımda bir öğrenci bir şey demişti. Hocam ya ben hiç böyle bir kuram duymadım. Ee, hani Siz bunları yazıyorsunuz galiba falan. Yani çok da tatlı bir arkadaşımızdı. Ee, güldük geçtik. Ama hakikaten çat diye işte yüce Rabbim ilahi adaletle bu soru karşımıza geldi. Dolayısıyla evde yapmıyorum soruları. Hepsi bilimsel. Bir şey daha söyleyeceğim. Geser'le alakalı. Arkadaşlar <gülüyor> Geser ilk gelişim norm tablosunu... Ortaya koyan kişidir. Bu özellikle okul öncesi ÖABTS'i olan arkadaşların bilmesi gereken bir bilgi. Hatta bir şey daha söyleyeyim bu çok önemli bir bilgi değil ama yani aklınızda hani genel kültür olsun. Ee, Arnold Gesell ilk defa bilimsel ve klinik çalışmalarda video kaydını kullanan kişidir baktığınızda yani O yüzden de tabii bunlar bir tarafa bizi ilgilendiren tarafı da bu. Gesel her şeyi bir kalıtımla açıklamıştır. İkincisi gelişim norm tablosunu ortaya koymuştur. Yani şundan bahsediyor. 3 aylıkken bir bebek ne yapmalı, 6 aylıkken ne yapmalı, 1 yaşındayken ne yapmalı gibi bunlardan bahsediyoruz. E, çıkan soruyu da şöyle söyleyeyim. Dedi ki, İnsan gelişimini doğuştan gelen şemalarla açıklayan kuram aşağıdakilerden hangisidir? Doğuştan gelen şema dediğinde benim aklıma ne gelir? Kalıtımsal özellikler. E bunu savunan kişi kimdir? Arnott ve Olgunlaşma Kuramı'dır. Ve dolayısıyla da sınavda da çıktı. Dördüncü kuram davranışlık. <gülüyor> Davranışçı kuramlar, diğer ismiyle arkadaşlar behaviorism, behaviorism olarak bahsettiğimiz kuramlar. 1930'lu yıllarda karşımıza çıktı e, davranışçı kuram. Dolayısıyla da 1930'lu yıllarda eş zamanlı olarak Freud da ortaya çıktı, onu birazdan konuşacağız. Peki davranışçı kuramların özelliği neler? Davranışçı kuramların özelliğine baktığımızda, bu kuram bir kere geldiği andan itibaren psikoloji dünyasını çok değiştirdi. Kimler değiştirdi? Yazalım. Temsilcileri kimler? John Watson, Ivan Petrovich Pavlov, Edwin Ray Guthrie, Edward Lee Turndyke, ve Skinner. Bu adamlar, tabi Hulda var, onu da koyalım. Bu adamlar davranışçı kuranların temsilcileri olarak karşımıza geliyor. Şimdi ben size ilk derste şöyle bir tanımı yaptım. Dedim ki, Antik Yunan'dan beri psikoloji nasıl tanımlanmış? Ruh bilimi olarak tanımlanmış. Bu adamlar bu tanımı aldılar. Dediler ki, biz... Ruhu, insan ruhunu göremiyoruz. İnsan ruhunu göremediğimiz için böyle bir kavram mümkün değildir. Peki ne olacak? Psikolojinin adı değişmelidir ve ne olmalıdır? Davranış bilimi olmalıdır. Bakın bu bilgi bile bize aslında oldukça anahtar ortaya koyuyor. Şöyle ki, şimdi... Madem ruh bilimini kabul etmiyorum, davranış bilimini kabul ediyorsam, eğer davranışçı kuramlar nelere odaklanıyorlar? Diyorlar ki sadece sadece gözlenebilen ve ölçülebilen davranışlara odaklandılar. E İnsanların görünmeyen davranışları yok mu? İnsanların ruhu yok mu? Kalıtım yok mu? İşte ne bileyim zeka yok mu? Bunları tamamıyla reddetmiyorlar ama bunlara itibar etmiyorlar. O yüzden de bilissellik bu dönemde biraz zayıfladı. Başka ne diyorlar? Diyorlar ki organizmayı belirleyen temel faktör çevredir. Yani insan hiçbir aktiviteye sahip değildir, çevre üzerinde hiçbir etkiye sahip değildir. İnsanı etkileyen tek bir faktör vardır, o da çevredir. Dikkat ettiyseniz geselin tam tersini savunuyorlar. Yani gesel kalıtım diyor, bunlar diyorlar ki hayır çevre önemlidir. Ve 1700'lü yıllarda John Luke diye bir adamdan bahsediyoruz biz, tabulara sarı bir kavram anlatıyor. Tabula rasa. Yani boş levha. Davranışı kuramcıları arkadaşlar tabulara sayı temel ilki olarak benimsiyorlar. Yani dediler ki insan zihni dünyaya bomboş gelir. Daha sonradan yaşantılar yoluyla ne yapar? Deneyim kazanır. Haliyle şunu da söylüyorlar doğuştan. Hiçbir şey getirilmez İnsan yaşantı yoluyla deneyim kazanır. Peki bu süreçte acaba insan pasif midir aktif midir? Davranışçulara göre insan demeyelim de onlar zaten insanı kullanmıyorlar organizma diyorlar. Onlara göre organizma arkadaşlar pasiftir. Yani öğrenme sürecinde organizma her zaman pasiftir. Çünkü neden pasiftir? Beni etkileyen temel faktör çevre olduğu için pasif olacaktır diyoruz. Peki yöntem olarak neyi kullanıyorlar? Diyorlar ki deney ve gözlem yöntemi kullanılmalıdır. İşte hayvan çalışmalarını en çok yapanlar bunlar. Bizim öğrenme derslerimizi hatırlayın. Kediler, köpekler, kuşlar hepsi üzerinde çalışmalar yapıyorlar. Ve tek yöntemin, en kesin yöntemin, en objektif yöntemin de deney gözlem yöntemi olduğunu benimsiyorlar davranışçı kuramcılar. Şimdi davranışçı kuramcılarda şöyle bir şey var. E, hakikaten çok katı adamlar. Yani şu mantıkta düşünüyorlar. U-T. Yani dışarıdan bir uyarıcı gelir... Ben de buna bağlı olarak ne yaparım? Bir tepki ortaya koyarım. Şimdi insanların basit davranışları ve hayvan davranışları uyarıcı tepki bağlantısı çerçevesinde düşünülebilir. Ama karmaşık davranışlarımız, düşünme, hissetme, duygulanım bu tür davranışlar sadece UT bağlantısıyla da açıklanamaz diye düşünüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar davranışlı kuranlar çok etkili oldular. Geldikleri zamanlarda ve neredeyse 2000'li yıllara kadar kendilerini hissettirdiler. Özellikle eğitim alanında. Dolayısıyla da bizi şekillendirdiler. Şöyle söyleyeyim gene biz iyi olmuşuz belki. Çünkü bizim bütün öğretmenlerimiz davranışçıydı. Bir matematik öğretmenini bile davranışçı mantıkta biz görüyorduk. Yani işte mesela veriyor sana 10 tane soru ezberle gel. Matematik gibi bir dersten bahsediyorum. E haliyle de hep biz bu davranışçı öğretmenlerin ürünleri olarak ortaya çıkmış olduk. Davranışılığı daha çok konuşacağız. Öğrenme dersinde çok uzun uzun anlatacağız ama şimdilik bu kadar arkadaşlar. 1930'lu yıllarda ortaya çıkan kuramdı. Bizim 5. kuramımız psikodinamik kuram. Psiko Dinamik, kuram ya da diğer adıyla psikanalitik kuram. Kim geliyor? O geliyor. Ben çok seviyorum. Yani ne kadar eleştirseniz de ya da yerden yere vursalar da Freud'u seviyorum. Çünkü neden? Oldukça köklü değişimler yarattı 1930'lu yıllarda. Yani davranışçılık genel itibariyle öğrenme anlayışımızı etkilerken... Psikodinamik kuram genel olarak kişilik yapımızı oldukça etkilemiş oldu. Ve temsilcileri kimler? Tabii ki kim? Sigmund Freud. Nur içinde yaz. Ve onun takipçileri. Yani kimler bunlar? İşte Erikson, Adler, Carl Gustav Jung, Karen Horney, Sullivan, kendi kızı Anna Freud... Daha bir sürü insan var yani Freud'un takipçisi çünkü arkadaşlar hakikaten özellikle Adler ve Jung çok etkilenmişler ondan sonra araları bozulmuş falan çok önemli değil ama yani Freud'u tabii girsek çıkamayız belli kaba taslak bir şekilde anlatacağım yani sadece ekol boyutunda anlatacağım size 1930'lu yıllarda Freud ortaya çıktı. Ve dedi ki insan davranışını yöneten mekanizma dedi şu anda değil bu anın çok daha ötesinde çok daha eskiden çok daha geçmişten gelmektedir. Yani bilinç dışından gelmektedir dedi. Bakın davranışçı kuram zaten zekaya bilişselliğe çok fazla vurgulamamıştı. Freud ne dedi? Bilinç çok az bir şeyi etkiler. Önemli olan nedir? bilinç dışıdır diye bize bunu anlattı. Dolayısıyla Sigmund Freud'un ortaya koyduğu bu kuram sonsuza kadar da kendini e, anlattıracak diye düşünüyoruz. Freud'un kuramı üzerinden gidecek olursak arkadaşlar Freud kuramını ikiye ayırıyor. Topografik anlayış yapısal anlayış Topografik anlayış dediğimizde Freud'un meşhur kavramları bilinç bilinç öncesi, bilinç dışı. Yapısal dediğimizde it, ego, süper, egodan bahsediyor. Ve klasik bir buzdağı var ya onun. Freud der ki insan kişiliği bir buzdağına benzer. Ve kişiliğin Suyun üzerinde kalan kısmı bilinci oluşturur, burası bilincin hemen altındadır ve bilinç öncesi anlamına gelir ve burası da arkadaşlar bilinç anlamına gelir. Şimdi şöyle düşünün, ben bilincimin farkında mıyım? Yani ben şu an konuşuyorum, yazıyorum, bunun farkında mıyım? Farkındayım ama Freud bana diyor ki, senin diyor çok az bir davranışın bilinçten kaynaklanır. Altına geldiğimizde bilinç öncesinin farkında mıyım? Kısmen farkındayım. Freud diyor ki burada senin hatıraların var, yaşantıların var. İstersen hatırlarsın, istemezsen de hatırlamazsın ve aşağıya itersin, unutma yaşanır. Dolayısıyla da burası da beni çok etkilemez. Peki, bu arada bilinç dışını yazacaktık buraya. Ben acaba bilinç dışının farkında mıyım? Hayır farkında değilim. Freud diyor ki burası 0-6 yaşında oluştu ve bitti. Senin burada nelerin var? Saplantıların var. Korkuların var. Arzuların var. Ve Freud diyor ki korkmayın ben varım. Ben diyor bunları özel yöntemlerle ne yaparım? Bilince çıkartıp çözerim. Özel yöntemler dediğine telkin, terapi, hipnoz Rüya yorumları, serbest çağrışım gibi gibi yani bunlar genelde rehberliğin konusu. Sonuçta arkadaşlar Freud bize şunu anlattı. Dedi ki senin davranışını yöneten mekanizma bilinç dışından kaynaklanıyor diye söyledi. Freud'un yapısal anlayışı, id ego, süper bunları kişilik gelişiminde anlatacağım. Çok detaylı, çok teferruatlı o yüzden şimdilik buraya girmiyoruz. Peki Freud'dan sonra 1945'li yıllarda geçtalt kuramı ortaya çıktı. Şimdi Geçtağıt'a başlayalım. Sene 1945. Geçtalt kuramı ya da diğer ismiyle... Bütüncül Kur'an. Şimdi ona geçmeden önce bir şey daha söyleyeyim size. Freud tabii hastalarını yönlendirirken yani onların e, bilinç dışlarını ortaya çıkartırken kullandığı özel yöntemler var dedik. Hipnoz, işte telkin terapi. Biz de mesela Bursa'da ofisimiz var. E, danışmanlık ofisimiz. Dolayısıyla orada bazı yani psikanetik yöntemleri kullanıyoruz. Ben hipnoz yapmayı şu an bilmiyorum ama. E, Freud'un bir yöntemi daha var. Kokain. Freud arkadaşlar hastalarına kokain veriyormuş ve e, tabii o zamanlar bu kadar şey değil, yasak falan da olmadığı için Freud hastalarına kokain verdiğinde işte onların bilinç dışının ortaya döküldüğünü falan işte anlatıyor. Kendisi de kokain kullanıyor ve Freud ağız kanserinden hayatını kaybediyor. Ama 80 yaşında hayatını kaybettiğinde bile yani o döneme kadar kokain kullandığını hep mesela inkar ediyor. E, bunu bir arkadaşı var, Baver. Freud'un da zaten bu noktaya gelmesinde etkili olan bir adam. Tıp doktoru, Freud da tıp doktoru zaten ve 80 yaşındayken artık çok acı çekmeye başlıyor. En sonunda arkadaşına diyor ki bana bir morfin vur ve hayatıma son ver. Hani bir, ne, bir nevi ötenizi gibi mi, intihar gibi mi yani tam olarak hani etik anlamda yorumlayamayacağımız bir şekilde hayatını sonlandırıyor Freud. Çok enteresan bir adam yani kişilikte anlatacağız. Arkadaşlar genç kuramı öğrenme dersinin konusu olarak karşımıza gelir. Kimler var burada? Kurt, Kofka, Max, Wertheimer, Kurt, Levin ve Wolfgang Köhler. Peki bu adamlar neyi savunuyorlar? Bir kere tarih bakın 1945'li yıllar. Bu adamlar Yahudi ve hepsi Viyana ya da Almanya'da yaşıyorlar. Hitler'in yaptığı soykırımdan da etkilenip Amerika'ya gitmek zorunda kalıyorlar. Ee, bence o zamana kadar yani 1945 yılına kadar bütün kuramlar yani şurada bahsettiğimiz şuraya kadarki bütün kuramlar hep insan davranışını bir yönüyle ele almış. Yani yapısalcılar ne dedi? Bilinç öğeleri. İşlevsavcılar ne dedi? Zihnin fonksiyonu. İşte olgunlaşma kuramı kalıtım dedi. Davranışçılık çevre dedi. Freud bilinç dışı dedi. Bu adamlar diyorlar ki ya bu kadar parçalamanın bir anlamı yok. Şöyle ki insan zihni her zaman tam olmak ister. İnsan zihni her zaman tam olmak ister. Dolayısıyla da bütün bütün parçaların toplamından bütün parçaların toplamından her zaman daha fazladır. Daha anlamlıdır. Ve daha değerlidir. Yani şöyle düşünün bir insanın yüzüne baktığınızda ilk önce yüzünün tamamını görürsünüz ondan sonra işte kaşığı, gözü, burnu karşımıza çıkar. Hakikaten de çünkü insan her zaman tam olmak ister. Yani zihinsel olarak dengede ve tam olmak ister. E, bir şey eksik olduğunda ne yapar insan zihni bunu tamamlar bunları öğrenme dersinde konuşacağız. Bu adamlar bütün savundular. Dolayısıyla ben bunlara ne diyeceğim? Molar anlayışa sahiptirler dememiz gerekiyor. Bize en çok katkıda bulundukları alanlar arkadaşlar algı çalışmalarıyla ön plana çıktılar. <gülüyor> Evet, bütüncül kuramla ilgili şimdilik bu kadar söyleyeceğim. Ve devam ediyoruz. Yedinci kuram, humanizm. Yedi olduk, humanizm. Diğer ismiyle insancıl kuram. Diğer ismiyle fenomen kuramı. Kaç senesinde ortaya çıktı? 1950'li yıllarda ortaya çıktı. Bakın 1950'li yıllarda artık İkinci Dünya Savaşı bitmişti. Dünya çok da iyi görünmüyordu. İşte ne bileyim zaten davranışçılar. Hep insana mekanik bir hayvan olarak baktılar. Burada iki tane adam çıktı tarihte. Yani kim bunlar? Abraham Maslow ve Karl Rager dediler ki ya Allah aşkına insan verdi Ve bir salla insan değerlidir, insan biriciktir ve insan özeldir dediler. Hakikaten e, insan özeldir, insan değerlidir mantığını... Biz ilk defa duyduk ne zaman? 1950'li yıllarda. Çok da böyle eski bir tarih değil. Yani işte bundan bir 60 sene öncesinden falan bahsediyoruz yani. Peki kullandıkları yöntemler nelerdi? Anlama, dinleme, empati gibi yöntemleri ortaya koydular. Freud bize şunu anlattı hep. İnsanları doğası gereği kötüdür ve hep kötü olmaya eğilimlidir. İşte cinsellik saldırganlıktan bahsetti. Onları sonra konuşacağız. Ama bu adamlar dediler ki, hayır, insan doğuştan da iyidir, insan özünde de iyi bir varlıktır. Ve dolayısıyla da bunu savundukları için de hakikaten Freud'tan da farklı bir yapı ortaya koyduklarını biz söylüyoruz. Biz benlik kuramlarında Hümanistik kuramları konuşacağız, öğrenme alanında da konuşacağız, gelişimde de konuşacağız. Hatta rehberliğinde zaten temel konularından bir tanesi. Evet şimdi burada bir ara verelim ondan sonra diğer kuramlarda devam edelim.